Meowoto. Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Evet, Can Tombille beraberiz. Bundan sonra evet. Can Can'la yürütüyoruz. Mahir ayrıldı. Günaydın. Mı başka bir transfer.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 E, mahkumların sanı verilmesini sağlayacak e, düzenlemeler yap değişiklik yapılmasını istiyordu e, o çevreler ama e, hatta korumuştu hatırladığım kadarıyla e, anayasa mahkemesi iftar etmişti. Mesele şuydu e, 12 yıl öncesi ülkücülerin eylemleri e, anayasal düzeni değiştirme suçu olarak kabul edilmiyordu.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 Zaten karar vermişlerdi meşela bahçelieler katliamında yedi insan ölüne yedi ayrı ceza veriyor. Şimdi Raşan Atıp diye bilinen de yine e, o aşamada da e, bunları tek ceza haline getirip hükmü hapselik hükümleri için girişimde bulunmuştu o da başarılı olamamıştı milay. <gülüyor> Bu e, paket hazırlanırken MHP milletvekilinin verdiği önergeyle çok aleni olarak zaten e, Bahçeli Evler katliamı mahkumlarının serbest bırakılmasını hedeflediğini söylüyordu. Yani bunu saklamıyordu. O önergeyle, e, o önerge de kabul edildi. O önerge sayesinde o, o, geçici madde eklendi. Bahçeli Evler katliamı hükümleri de serbest bırak. Evet. Onu böyle özet diyelim. Ya bununla ilgili bir soru varsa sorabilirsiniz. Evet yani bu bir tek şeyi söylemek istiyorum. Yani şimdi bir tek bu davada katliamın bir numaralı ismi zaten Abdullah Çatlı ölmüştü. Susurluk evet, Kırcı vardı. Evet. <gülüyor> Abdullah Çatlı bir de Kırcı var. O hala içeride. Evet. Onun da başvurusunu bugün yapacağız. İnşallah o da çıkacak demiş avukatı. Bu isimler... Ee, bizim... Olabilir ama akılcıyla ilgili durum biraz daha karışık. Ben de bilmiyorum çünkü başka suçlar da var zaten. Sonradan işlediği suçlar da var mıydı bilmiyorum ama... Ama bu çıkartıyor. isimler bizim için, benim için birer kahramandır demiş avukat da Böyle bir ideolojik savunma Evet avukat söyleyebilir kendileri. Hani bunu söyleyebilir. Kendisi kahramanı olabilir. Herkesi ...kahramanı ayrı oluyor... ...işte Hitler'de... ...billerinin yani Hitler kahramanıydı... ...Elmeşir de birilerinin kahramanı... ...yani çok gündemde olduğu için... anlıyorum o ismini... ...çok değişik kahramanları var... ...insanların insanların... ...kahramanlarını benim hakkımı... ...teskin ederiz ne yapayım? ...evet... evet. <gülüyor> ee, ...öte yandan da tabi BDP'lilerin... ...dahale edilmemiş... Şu orada da durum şöyle...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 E, hükümlerine e, tabi olabiliyorlar. Zaten kontrol dediğimiz şey yönetimli serbestlik olarak azlandırılıyor. E, tutuklama yerine işte ne bileyim e, imza atma eski bildiğimiz hani gidip para imza atma kelepçe e, şey elektronik kelepçe falan evde gözetilme sahibi gibi e, tedbirler de ya yani Bu hükmü neden koydular?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 Şey, bu üst sınırı, cezada üst sınırı kaldırarak mahkemelere tutukluları serbest bırakma, azli kontrolü tabi tutma yetkişi tarzıları. Ama burada bir takdim yetkisi var mahkemelerin. Dolayısıyla hani e, öyle tutuklu vekimler sorununu yasama organı çözmüş değil. E, i̇steseydi AKP e, bunu çözebilirdi çok kolay. Nasıllık müsteşarı için bir özel düzenleme yapıldı. Burada da bir özel düzenleme yapıldı. Açıkça söylenebilirdi ki tutuklu vekili, özgürlüğü ve tutuklu, ve tutuklu yargı Neyse. Yani evet. bu, yapılamayacak bir şey değil. E, daha önce de söylemiştim. Şimdi e, o zaman e, bu BDP'nin müteşkelleri için başvurular yapıldı ve onlar karara bağlandı. ne edildi? Tabi tekrar başvuru yapma hakları var. E, Ergenekon'dan tutuklu olan e, diğer milletvekillerinin durumu hakkında henüz bir karar verilmedi. Orada nasıl bir karar verileceğimi de göreceğiz. E, şimdi ortada hakikaten rahat bir durum var. Vedefini vekiller için red kararı tahliye talebinin reddi kararı verilirken e, bir yandan e, öbür yandan dirençle vekiller için engin alan ve CHP'nin ve taberarların hakkında e, tahliye talebinin kabulüne karar verirse bunun Kürtlerin eee ve fikir dünyasında e, nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmek zor değil. Yeniden ve katliamlı bir ayrımcılıkla karşı karşı oldukları hissi e, haklı olarak ortaya çıkacak. Bir başka boyutta daha ortaya çıkacak. Orada ıı, yeniden bir öfke enerjisi, ıı, oluşturulacak vesaire. Evet bu yani, dünya yani, dünyada da tabii çok ıı, büyük bir ıı, yankı yaratması, tepki yaratması da beklenebilir herhalde. Çünkü evrensel norm, normlara aykırı. Tabii yani Bir de KCK ya da işte, ya da işte hani KCK davalarında sadece vekiller yazmıyor. Yani, gazeteciler var, avukatlar var, yazarlar var. Yani say da bitmiyor yani. Binlerce tutuklu var mesela. Abi Şah Hoca'nın durumu var şimdi. Evet. Ve e, bana şeyi hatırlatmaya başladı. 90'ları hatırlatmaya başladı iyiden iyiye Türkiye. Daha doğrusu o, o 90'larda yaşadığımız olayların kopyaları yaşanıyor neredeyse. E, yine bizler çok iyi hatırlarız. Genç dinleyicilerimiz hatırlar tabii.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 Ee, aynı görüntü ortaya çıkmaya başladı tekrar. Dikkat ederseniz, değil mi? Ee, son Davutoğlu e, Paris ziyareti, ondan önce e, orada yani oradaki Avrupa e, yazarların hazırladıkları e, metin ortak metin. E, Etienne Copan'ın e, daha sonra benim çok e, etkileyici değerli bulduğum açıklamaları falan. Ama bu da artıyor zaten. Giderek artıyor. Evet, Avrupa, evet. Seyir, Avrupa Birliği e, bünyesinde e, bireysel ve kurumsal tepkiler e, artıyor. Evet Etienne Coppo da zaten e, bu e, sen de yazında a, almışsın. Yani polis e, doğrudan doğruya size bağlı değil mi diye de soruyor tabii. Çünkü e, Davutoğlu Dışişleri Bakanı çok üzülüyorum durumuna filan demiş Büşra Evet dediğimde. çuluna döndüm bir Şimdi yani bugünkü yazıda da aslında çizdim ya yani, hani samimi olduğunu varsayarım. Yani niye olmasın? Hakikaten üzülmüştür. Bu bir insani durumdur ama ee, onun üzülmesi, insani tepkisinin böyle olması siyasi sorumluluğunu kaldırmıyor diyorum tekrar tekrar. Çünkü e, aynı kabinede yer alan bir başka bakan, bir Naim şahin adlı bakan. Ee, Müşra Hoca gözaltına alındıktan hemen sonra ya inanılmaz açıklamalar yapmıştı. Hatırlıyoruz. Evet gayet. Ee, hani kendisinin zaten komünist olduğu kendisinin e, devleti bölmeye ilgili dersler verdiği meditli falan devlet nasıl bölünür şekilde dersler verdiğini duyduklarını e, işte onun evveliyatının da işte yani böyle böyle Şahibeli olduğunu falan söylemişti. Yani inanılmaz bir şeydi. Evet, binlerce Çizikten profesör, bakanda, binlerce bu, profesörden biri gibi de gayet evet, evet. aşağılayıcı Eşiklamalarda bulunmuştu. Gerçekten öyle. Madem öyle, yani sen oturdu, sen bu kabinede bu adamla aynı e, yerde yer alıyorsun O dış işleri, o iç işleri sen dış işleri mi okuyorsun? Ama ne yapalım yargıya müdahale ediyoruz?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 E, kurgular görüyoruz. Gerekçelendirmeler görüyoruz. İnanılmaz yapılar var. O iddianameler. E, en şey var. E, şişeyin Yamuk Bakmak kitabı var. E, orada da e, Kafka'nın e, evrenini değerlendiriyor bize de dava ve şato üzerinden. Davayla ilgili e, kısa, çok kısa iki satırlık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 Ee, Büşra Hoca ile ilgili geçmişini, geçmişteki konumunun ilişkilerini örnek göstererek onu suçlamaya çalışması gibi iddianamelerdir neredeyse. Ya aynı zihin dünyasından çıkmış e, hukuk dediğimiz disiplinin e, basit muhakime kurallarıyla da açıklanması mümkün olmayan e, suçlamalar, bağlantılar falan. Şimdi böyle bir e, böyle bir Dönemde yaşıyoruz ve özel yetkili mahkemeler her şeyi yapma hakkına sahip ve Türkiye'yi kurtarma misyonunu üstlenmiş kurumlar olarak ortaya çıktılar karşımıza. Belki de Ergenekon, Bancız gibi davalardaki performansları, biraz da son davalarındaki hani olumlu taktuları, bir yandan bir süre onları sorgulamayı da engelledi.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 Türkiye'de bir Türkler'e yönelik bir cadı avının başladığını da görüyoruz. Devam ediyor. Özel yetkili ceza mahkemeleri kaldırıldı deniyor ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adları değişti. Çok ufak pefek usul bu hükümleri değişti. Ama burada değişen muhtemelen eski yığılmış kadroları, cemaat kadrolarını hükümet kendisine tehdit gördüğü için onları dağıtacağı yeni bir düzenleme yapmış oldu. Evet, şimdi bu e, sürede azaldı. Birkaç dakikamız kaldı ama bir genel şey soru geliyor aklıma. E, müsaade edersen onu da e, sormak istiyorum. Yani bütün bu, yalnız bu üçüncü e, yargı paketi reform meselesi değil. E, genelde son zamanlarda yaşadığımız şeyle işte Mor Gabriel Manastır'ındaki durum da buna evet. dahil. E, çok açık böyle hukukun ya da Alevi meselesinde işte evet. Diyanet İşleri Başkanlığından fetva almak gibi tuhaflıklar dahil bütün son zamanlarda karşımıza çıkan büyük parçalarla hatta bunlara ulu de tabii kesinlikle koymamız evet, evet, gerekir evet. bence bir anomi durumu gibi bir şey ortaya çıkıyor gibi bir hisse kapıldım ben. Daha, daha önce de konuştuk hatırlarsınız evet. anomiyi E, bence e, böyle denebilir ama şöyle bir e, tespiti daha önceki bir değerlendirmemizi hatırlatmak isterim. E, yine bu programlarda konuşmuş olabiliriz. En azından ben yazılarımda üzerinde durur, dururdu bunu. E, yani daha önceki yıllarda da 4-5 yıl önceki yazılarda da AKP'nin ve Türkiye'nin muhafızakarlarının hukuk devleti kavramıyla ilişkileri bozuktur. Hukuk devleti dediğimiz kavram Değerlere dayalı hukuk, belli değerlere dayanır hukukun her alanda eşit bir şekilde uygulanması fikrine uzaklar. Türkiye'de muhafazakar, Türkiye'nin genelinde hukuk devleti, toplumun gelirinde hukuk devleti nosyonu fazla güçlü değil. Ama muhafızakar kesimde, siyaseten de bununla ilişki bozuktur. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani şunu söylüyorum. Hani hukuk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 bunun reddedilmesinin yarattığı hukukla ilişkideki bozukluğa falan da değinebiliriz belki ileride başka programlarda ama siyaseten bunun sonuçları çok tehlikelidir evet, yani bir ben yönetim evet. e, bu duyguyu bu şekilde uyguluyorsa şimdi karşımızda gördüğümüz dehşet kararlar çıkabiliyor işte yani Sivas, da, Sivas o, faciasını da şimdi aklıma geldi buna aynı şekilde Gök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 Evet bu o anomi yani çok da büyük tehlikeler de getire, Tam bir çözülmeyi de beraberinde getirme ihtimali giderek kuvvetleniyor benim gözümden evet, en azından. Benim de öyle. Yine şeyi de hatırlatayım. Hani bir toplum bir insan ne zaman ölür elbet çiçeği solduğu zaman diye evet, bir şey var ya, ya Turgut'u. Yani turgut bunu turgut da uyarım. bir yazı yapmıştım. Bir toplum evet. ne zaman çürür? Adaleti solduğu zaman diye bunu birkaç kere bu programda tekrar <gülüyor> evet, ettik. Evet. Hep burada dikkat çekiyoruz. Senin anomi dediğin de e, şimdi söylediğimizde aynı noktaya çıkıyor, aynı şey ifade ediyor. Cidden çok tehlikeli görüyorum ben de bunu. Evet. Yani umarım e, hani bu gidişin vahametini daha iyi görürler, daha fazla uyarıcı e, felaketler ya da e, kırılmalar yaşamadan. Evet, yoksa sığınacak pek bir yer kalmayacak gibi <gülüyor> bir endişe. Çok tersi. karamsar oldu bugün de değil evet. mi? Ama yani evet. hakikaten hele bugün bu. tesadüfen de şeye sendika ortada. E, şey. E, sekiz e, tiplinin, La Verita non culpa mia diye bir e, söz vardır. Hakikat benim suçum değildir diye. Evet. E, Çevrilebilir. Bugünkü programımızın da sonu <gülüyor> ve duygusu bu başlıkta herhalde ifade edilmiştir. Evet. Ne Hakikatte de suçumuz değil. değil doğru. <gülüyor> Çok teşekkürler Mitat. Evet, teşekkür Meovoto. Mitat Sancarla hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.